Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugünkü programımız 13 Ocak 2022 perşembe günü yayınlanmak üzere bir gün önceden hazırlandı. Biliyorsunuz pandemi koşullarından dolayı önceden kayıt yapıyoruz. Eee konuğumuz, konuğumuz üstadımız meslek büyüğümüz avukat Sayın Fikret Elkis. Fikret Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ayran Hanım iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim Sayın Üstadım. Efendim e, konumuz Diyarbakır'da şu an e, bugün Çarşamba e, kaydının yapıldığı gün Çarşamba ve e, Sayın Fikret İlkiz e, katılan vekili olarak az önce e, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan bir davada görev yaptı diğer meslektaşlarımızla beraber davanın e, sevgili Tahir Elçinin 2015 yılındaki katledilishi ile ilgili bir yargılama olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugünkü davada çok önemli istemler vardı. Bu istemler sunuldu ama duruşma henüz yeni bittiği için basına da yansımadı. Dolayısıyla Fikret Bey'den sürecin özetlenmesini öncelikle ve ardından bugünkü duruşmada neler olduğunu, İstanbul'un neden değerli olduğunu e, dinlemek istiyoruz. E, bugün üzüntülüyüz aynı zamanda biliyorsunuz. E, dün İstanbul'da e, 28 yaşındaki bir genç kadın meslektaşımız katledildi eski nişanlısı tarafından. Sabah İstanbul Barasının önünde sembolik bir veda töreni vardı. E, herkes görevinden dolayı konuşmak zorundaydı ve herkes sözün bittiği yer diye konuşmaya başladı. Konuşacak bir şey yok. Her şey gözümüzün önünde. Ee, yaşanıyor ee, ben Allah'tan görevli değildim konuşmak zorunda kalmadım çünkü konuşsaydım ne derdim diye düşündüm söyleyebileceğim tek şey ee, özür dilemek ve utandığımı belirtmek olurdu ama affetme de derdim aynı zamanda. Özür dilemeye de hakkımız yok. Ee, geride kalanlar e, yaşarken e, bu sorumluluğu nasıl taşıyacağını ve gerçeğin ortaya çıkması için neler yapması gerektiğini e, bilemiyor bazen ve hukuk yetersiz geliyor. E, dolayısıyla tahliyatçı dosyasının davasının sürdüğü gün bir genç arkadaşımıza da veda etmek hepimiz için oldukça e, acıklı ve e, çaresizliğimizi ortaya koyan bir durumdu. Biz çaresizliği kabul etmiyoruz belki. Hukukça çözümler bulmaya çalışıyoruz. E, ben lafı daha fazla uzatmak istemeden üstadımıza sözü vermek istiyorum. Buyurun, buyurun efendim, söz sizin. Efendim aslında girişiniz bir anlamda programın özeti. Çünkü hukukça dediğiniz konu sonuç olarak bizim açımızdan çok öyle hukukça olmuyor. Öyle ifade edeyim. Yani Diyarbakır'da e, yani 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava. Bu davanın e, iddianamesi 20 Mart 2020 tarihinde. Ve bir ölüm vakası yani daha doğrusu bir başka değişle Diyarbakır Baro Başkanı'nı kaybettik 28.11.2015. Yani bu davanın aslında eylem tarihi 28.11.2015 ve iddianame tarihi ise 23-2020 yani yaklaşık 5 yıl sonra. 4 tane sanığı var bu 4 sanıktan birisi firari durumda ve iddianame 40 sayfadan oluşuyor 51 tanığı var. 10 tanıkta teşhiste bulunmuş. Şimdi böyle baktığınız zaman şüpheli ifadelerinin alındığı tarihe baktığınız zaman onlarda 2019'da 2020 yani bugünkü davadan çıktık ama bu nafile bir dava. Bir başka de işte bir adalet arayışı ama bu adalet arayışından adalet çıkarmış şu an onu bilmiyorum. Çünkü 28.11.2015 olay tarihinde olay yeri incelemesi yapılamamış. 30 Kasım 2015'e tekrar denen bir şey yapılamamış. Kısacası 3 Aralık 2015, 17 Mart 2016, 18 Mart 2016 tarihleri olmak üzere 5 kez olay yerine gidilmiş olmasına rağmen bir türlü bir sonuç elde edilememiş. Yani kısacası... Olmayan delillerle açılmış olan bir dava ve bizi de mahkum ettiği nokta bugün özellikle yarın basında da yer alır bütün bu haberler, olaylar. Önümüze bir duvar örülmüş durumda ve biz artık bu duvarı aşmak konusunda çok zorlanıyoruz. Yani kısacası nafile bir dava, kısacası nafile sonuçlar. Dolayısıyla... Biz sadece ve sadece görüntülerle ilgili olmak üzere adli tıbba, tübitaka gönderilmesi gerekli olan belge ve bilgilerdeki eksikliklerin giderilmesini talep ettik. Bu kendi içerisinde görüntüler dahil olmak üzere devam ediyor. Bazı tanıkların dinlenmesini istedik. Çok açık bir ihbar mektubu var. Bu ihbar mektubunda isimler yer alıyor. Yer alan isimlerin özellikle tanık olarak dinlenmesini istedik. Bütün bu talepler reddedildi. Yani bir başka deyişle. Birinci duruşması 21 Ekim'de yapıldı. İkinci duruşması 3 Mart'ta yapıldı. Dördüncü duruşması 14. 7. 2021 tarihinde yapıldı ve duruşma araları zaten 6 yıl 6 ay sürüyor pardon düzeltiyorum ve 15 Haziran 2022 tarihine bırakıldı. Bu arada ne yapılacak? Bugünkü duruşmadan çıkan sonuçlara baktığımız zaman adli eksiklikleri giderilecek. Bu arada haddisler çözümlenecek görüntülerin niçin olmadığı ya da görüntülerdeki 12 saniyelik boşluğu ne anlama geldiği gibi teknik bir takım meseleler bu teknik meseleler üzerindeki tartışmalar sürüyor. Başka bir deyişle çok sonuç alıcı değil. Yani en azından bu dava dosyası bakımından yargılanan insanların yani polis memurlarının veya iki militan aranıyor. Bunlardan bir tanesi ölü, bir tanesi firari durumda. Onların konumlarına baktığınız zaman bu dava içerisinde devam eden ama tek bir sonuç diyebileceğimiz bir sonuç var. O da müşteki vekillerinin yani Tahir Elçin'in avukatlarının yani biz katılanların yani Diyarbakır'daki sevgili meslektaşlarımızın çabalarıyla Londra'da Forensik'ten alınmış olan mütalaa ve bu mütalaa içerisinde anlatılan gösterilen işaret edilen bir takım karineler bir takım ipuçlarıyla devam eden bir dava halinde yani arasanız arasanız ve bütün bu sonuçların içerisinden adalete ulaşsanız, nerede bu adalet diye sorarsanız bana göre kaftahanın ardında. Buradan bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Bundan sonraki bütün duruşmalar bence kamuoyu vicdanında yapılması gerekli olan duruşmalardır. Bir ceza davasından sonuç çıkabileceği umudum yok. Ve ceza davalarının, soruşturmaların ve kovuşturmaların bu tür olaylar bakımından, bu tür siyasal cinayetler bakımından bir başka değişle sonuçsuz davalar olduğunu, dile düşmüş davaların kamuoyunda unutulmasına yönelik davalar olduğunu ve cezasızlık doğuran ama adalet doğurmayan, adalet yaratmayan davalar olduğunu söylemek acı. Tıpkı Tahir Elçiliği kaybettiğimiz gibi. Kızacası biraz karışık anlatmış olabilirim ama... Duruşmadan çıktıktan sonraki duygularıma baktığım zaman bu davanın tekrarlıyorum nafile bir dava olduğunu gördüm. Ama Türkiye Barolar Birliği'nin katılma talebini kabul etti. Diyarbakır Barosu'nun katılma talebini kabul etti. Yani suçtan zarar gördüğünü kabul etti. Ama diğer Barolar'ın tüm katılma taleplerini reddetti. Kısacası karşılaştığımız sorun. Adaletsizlikten başka bir sorun değil. Söyleyebileceklerim şimdilik bunlar. Şimdi efendim biraz ayrıntıya girmeye zamanımız varsa temel bilgilerimizi anımsayalım. Aslında bizim yürürlükte olan ceza muhakemesi yasamıza göre Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı uzun tutması lazım. Hızla belki olayın suç olduğu iddia edilen suçtan şüphe e, duyulması anıyla beraber suç olduğu iddia edilen olayın hemen araştırılmaya başlanması lazım ama bu hemenin soruşturmanın kısa sürmesini gerektirmediğini hepe, hemen, hepimiz biliyoruz. E, Özenli, titiz bir çalışma yapılması ve gerçeğin tüm yönleriyle araştırılması lazım ve savcının soruşturmayı bizzat yürütmesi emrindeki uzman adli kolluğunda e, onun planı programı dahilinde gerçeği araştırması lazım. Rehsen hareket etmemesi lazım. Şimdi bu soru şumada siz söylediniz 5 e, yıl sonunda tamamlanan bir soruşturma e, var elimizde ve e, aslında Forenzik raporu gelmeseydi İngiltere'den belki e, bu zorlama olmasaydı hala davanın açılmasını bekliyor durumda da olabilirdik. Raporun özelliği neydi? Olay yerindeki üç polis memurunun da aslında sevgili tahille yönelik olarak ateş edebilecek bir durumda olduğunu ve bir tanesinin de e, isabet edecek konumda olduğunu belirleyen bir rapordu. Dolayısıyla e, bu rapor dosyaya girdikten sonra davayı açmak zorunda kaldı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı. Ama davayı açtığında gördük ki ceza muhakemesi kanununun kendisine verdiği pek çok ödevi savcılar yerine getirmemişlerdi. E, savcıların e, zaten Budapest'te kurallarına göre tarafsız davranması gerektiğini gerçeğe sadık kalması gerektiğini hem suç şüphesi altındaki kişi bakımından hem de suçtan zarar gören kişiler ve kurumlar bakımından e, her iki tarafında haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik bir e, tutum takılması gerektiğini biliyoruz. E, yine bununla ilgili Avrupa Konseyi'nin, Bakanlar Komitesi'nin e, tavsiye kararları da var. E, etik kuralların dışında bizim yasamız zaten çok net olarak gerçeği araştırma e, hükümünü kendilerine vermiş ve yasamızın e, sistematiğine göre biz neyi biliyoruz? Tüm delillerin soruşturma evresinde toplanması lazım. Bu deliller eğer şüpheyi belli kişiler üzerinde yoğunlaştırıyorsa, onların suçlu olduğu konusunda ciddi bir e, kanaat oluşursa Cumhuriyet Savcısında toplum adına bir e, bu olaydan dolayı cezalandırma istemiyle bazı kişileri hedef göstererek onların yargılanmasını istemesi lazım savcıların. Şimdi bu olaya baktığımızda üç tane polis memuru var. Üçü de olay yerinde. Bir tane de örgüt üyesi olduğu iddia edilen bir kişi var o Firari. Bu üç polis memurunun sevgili Tahir'i bilinçli taksirle e, öldürmeye yönelik bir sonuç ortaya çıkardı. Yani taksirle ölme sebebiyet vermekten dolayı suçlandığını görüyoruz. Ama e, örgütü olduğu söylenen kişinin, hem e, sevgili Tahir'e hem ondan önceki e, bir olay var. Oradaki iki polis memurunu öldür öldürmekten ve olay yerindeki bir polis memurunu da yaralamaktan dolayı suçlandığını görüyoruz. Bir militanın adı daha geçiyor ama o e, bir başka... Ee, operasyonda öldürülmüş. Şimdi buna, e, bu, bunu niye özetledim? E, da, bu davamın delili ne olabilir? Savcı neyi toplayabilirdi? Olay yerinde bir yan insan var. Olay yerindeki tanıkların çok ciddi şekilde dinlenmesi gerekiyordu. Yine olay yerinde e, görüntüleri ve sesleri kaydeden özel güvenlik kameraları var. Bu kameraların e, içerdiği görüntülerin hemen vakit kaybetmeksizin toplanması gerekiyordu ve üzerinde dijital bilimsel incelemeler yapılması gerekiyordu. Yine olay yerinde silahla öldürme, ateşli silahla ölüme sebebiyet verme söz konusu olduğu için e, mermiydi, çekirdekti, e, kovandı, e, e, söyleyiniz hızın e, ya da e, e, aralığın mesafenin açıların hesap edilmesi gerekiyordu. E ama biz biliyoruz ki siz de az önce söylediniz. Olay yeri Mart ayında incelenebildi. Yani Kasım'ın sonunda meydana gelen bir olay. Mart'ın ortasında ancak incelendi. E, sur olaylarından dolayı ve hepimiz ne biliyoruz? O bir biliyorlar. Bu olay yeri incelemeleri de birkaç kez yarım kaldı. Tam en önemli e, delilin incelenmesi noktasına gel, gelindiğinde tekrar sağdan soldan ateş edildiğinden bahisle tutanak tutulup bu incelemelerde yarım bırakıldı. Şimdi geldiğimiz noktada kanun eğer soruşturmada bütün delillerin toplanması gerektiğini öngörüyorsa, iddianamenin ekine bu delillerin konulmasını öngörüyorsa kanunun ne yapmak istediğini hatırlamamız lazım. Kanun diyor ki tüm deliller soruşturma evresinde toplanmalı ve hemen soruşturma başlatılmalı, titizlikle soruşturma yürütülmeli ve Deliller toplandıktan sonra iddianamenin ekine eklendikten sonra mahkemeye gönderilmeli ve mahkeme de eğer iddianameyi kabul eder ise duruşmayı bir günde bitirmeli. Yani taraflara dosyayı incelemek için bir eksiklik varsa gerekli bütün olanaklar sağlandıktan sonra duruşmanın bir günde bitirmesi esas. Şimdi biz altı ayda bir... E, süren e, yapılan e, duruşmalara giriyoruz. Ben bugün sağlık nedeniyle Diyarbakır'a gelemedim. O yüzden sizin anlatımlarınız çok değerli. Duruşmalarda neyi görüyoruz? Aslında sanki soruşturma duruşmada başlıyormuş gibi e, bir durum var. Yani aslında duruşmanın bir gününde başlayıp bir günde bitmesi ya da arka arkaya süren e, günlerle duruşmanın sürdürülmesi ve aynı heyet tarafından Aynı yüz yüzelik delileri duruşmada dinlediği anda aynı anda o an edindiği kanaate mütalaaları ve savunmaları o an dinledikten sonra edindiği kanaate göre o karar vermesi lazım. Oysa siz diyorsunuz ki biz delil toplatmaya çalışıyoruz. Şimdi neydi o deliller? İsterseniz onları ayrıntılandıralım ve zaten bir günde bitmesi gereken bir duruşmayı biz henüz soruşturma evresine geri götürerek delillerin toplanması için mücadele vermek durumunda kalan avukatlar olarak e, özetlemek durumunda kalıyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hangi delillerin toplanması gerekiyordu? Biraz ayrıntıya girerek dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında e, yargıda devam eden bir davanın medyada görülmesi doğru değil. Tabii. Ama dediğiniz gibi siz kanununda şöyle olması gerekir diyorsunuz. Bunu diye bilirsiniz. Kanunda böyle de yazılı olabilir. Ama hiç de sizin söylediğiniz gibi olmuyor. Ama şu söylediğiniz doğru. İddianame dediğiniz gibi hazırlanır, delillere dayanır, olayları anlatır ve bizim karşımıza delilleriyle birlikte Tek bir gün başlayıp tek bir günde bitecek bir yargılamayı getirir. Sistem böyle olsun diye düşünülüyor. Fakat dediğiniz gibi sanki soruşturma evresindeyiz. Sanki kameralarda niçin görüntü yok? Niçin 12 saniyelik bir boşluk var? Niçin örneğin sokağa en yakın olan Mardin Kebap Evi denilen işletmedeki kameralardan dördüncü kamera çalışmıyor? Veya bu anlamdaki istihbarat görevini yaptıkları sırada, örneğin arabada bulunan iki militanın diyelim kendilerini kontrol etmek isteyen polis memurlarını öldürmesinden sonra acaba Tahir Alçi'nin bulunduğu sokağa doğru koştukları konusunda niçin kameralarla bir tespit yok? gibi konulara bakılıyor. Şimdi bütün bu konulara baktığınız zaman bütün bu konuları yeniden düzenlemeye başladığınız andan itibaren o zaman duruşmaların araları da altı ay oluyor. Beş ay oluyor. Yani eksikliklerin giderilmesine çalışılıyor. Bir nevi yargıda bir nevi kovuşturma aşamasında yani davada tekrar bir soruşturma yapar havasında devam ediyorsunuz. Ve Gönderilen belgeleri verilen cevaplara baktığınız zaman bu cevabın hiçbir işe yaramadığını buna karşılık yapılan eksiklikler daha doğrusu yapılmayan soruşturmanın doğurduğu eksiklikler nedeniyle sil baştan yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Sanıklar duruşmalara sekbis yoluyla katılıyorlar. Birisi Malatya'da bir tanesi Hataylı bir tanesi Elazığ'da. Birinin avukatı yok. Ötekinin avukatları var. Yani giderek İlk defa belki de sanık vekillerinin de bugün öyle söylediler. Katılan vekillerinin taleplerinin tümüne katılıyoruz dediler. Yani bizim ileri dürdüğümüz bütün eksikliklerin giderilmesi konusunda ne dediysek o söylediklerimizin onlar da yerine getirilmesini istiyorlar. Anlayacağınız örneğin 14. Temmuz tarihinde iki tane siz önce e, sorduğunuz soruyla başlayalım. Buradaki deliller, dijital deliller, kamera kayıtları ve onun dışında çekilmiş olan videolar ve tanıklar. Şimdi bu tanıkların dinlenmesine karar veriyor mahkeme. Zaten iddianame tanık ifadelerini özetliyor. Baktığınız zaman 51 adet tanık var. Sonra bu tanıklardan bir kısmını dinlemek istiyor. Dinlenmesine karar veriliyor. Daha sonra yani 2010 yılında duruşma başladığı zaman görgü ve bilgiye dayalı herhangi bir görgüleri olmadığından dolayı dinlenmesinden vazgeçiliyor. Şimdi o zaman iddianameye bu tanıkların ifadelerini niye yazıyorsunuz? Bir, iki, bu tanıkların iddianamede ifadelerinin özetlenmesinden sonra Mahkeme olarak görgüye ve bilgiye dayalı tanıklık sıfatı dahi kazanamamış olan kişilerin anlatımlarından dolayı nasıl bir sonuca varacaksınız belli değil. O zaman niçin dinlenmesine karar verdiniz ve niçin şimdi dinlenmesinden vazgeçtiniz? Kısacası böyle bir yargılama olmaz ama delil mi diyorsunuz? Evet, 28.11.2015 olay yerinde herhangi bir inceleme yapılamamış. Hatırlayın. Tahir'i öldüren mermi kimin silahından çıktı? Bu tespit edilememiş durumda. 30 Kasım 2015 tekrar gitmişler. Olaylar nedeniyle silah seslerinin artması nedeniyle yine yapamamışlar. 3 12 2015'te gitmişler yine gerçekleşmemiş ama dediğiniz gibi en son 18 Mart 2016 tarihinde delillerin tespitine gidildiği sırada zaten orada bulunan boş kovan mermilerinin de temizlendiğini ve toplandığını görmüşler. Kısacası eğer Tahir Elçen'in avukat arkadaşları olmasaydı o avukat arkadaşlarımız büyük bir özveriyle bu sonuçları yani en azından delillerin ortaya çıkmasını sağlamamış olsalardı bu soruşturma hala sürüyordu. Bir başka anlatımla faili meçhul bir cinayetin soruşturması faili meçhul bir davaya dönüştü. Evet. Faili meçhul bir davaya dönüşmesindeki en etkili kavram Türkiye'deki cezasızlık sorunudur. Türkiye'de biraz önce anlattığımız bir iddianame düzenlendiği zaman kanuni, kitabi olarak anlattığınız şeylerin davalara yansımamasıdır. Bir başka deyişle uygulamanın hiç de yazıldığı gibi olmadığı, yazılanların da hiçbir şekilde olaylara... Tatbik kabiliyetinin bulunmadığı bir hukuk sisteminde adalet arayamazsınız, hukuk arayamazsınız, kanun arayamazsınız. Ceza muhakemesine dayalı olmak üzere kalkıp herhangi bir talepte bulunduğunuz zaman bu talebin kanuni dayanaklarını tartıştıracağınız bir heyet yoksa karşınızda, bir mahkeme yoksa ve birbirinizi anlamıyorsanız, bir diyalog kuramıyorsanız diliniz zaten ortak değildir. İşte böyle baktığınız zaman örneğin duruşmalar arasında 6 ay olmasının temel nedeni 6 ay sonra gelin, 5 ay sonra gelin, 3 ay sonra gelin. Dolayısıyla nafile bir davanın nafile bir takipçisi olarak ama en azından ortada öldürülmüş bir bara başkanının bu öldürülme olayından dolayı faillerinin kim olduğunu arayan bir hukukla karşı karşıyayız. Dava, aslında kendisi davanın dosyası Tahir Elçiyi öldüren katilin kim olduğunu arıyor. Bunu bulmak çok zor. Bu zorluk içerisinde bu hukukla çözümlenecekse çözümlenecek olan hukuki, kanuni bütün verilerin elinizde olması, bütün orkestranın birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Böyle bir uyum yok. Dolayısıyla bu anlamda bakarsanız Evet burada üç sanık hala hazırda yargı devam eder. Bir sanık hakkında firari bir sanık olduğu için bulunamadığı için onun aranması devam eder. Daha sonra bu firari sanıkla ilgili olmak üzere dosyanın ayrılmasına karar verilir. Üç sanıkla ilgili olmak üzere de öyle ya da böyle. Bu anlamda bir karar verilir. Bir mahkumiyet kararı verilebilir ya da bir beraat kararı verilebilir ama ölen öldüğüyle kaldı. Evet, evet. Peki o zaman e, bir minik e, ara verelim sonra tekrar programımıza devam edeceğiz efendim. 95.0 e, Açık Radyo'da hukuk güvenliği programında e, üstadımız e, avukat sayın Fikret İlkiz'le beraberiz. Fikret Bey Diyarbakır'dan programımıza konuk oluyor. Şimdi e, programımızın ilk bölümünde dijital delillerle ilgili e, mahkemenin henüz araştırmasını tamamlayamadığını Dinleyicilerimize hatırlatmıştık. Mahkeme bir önceki duruşmada yani Temmuz ayında yapılan, Temmuz'un başında 8 Temmuz'u galiba unuttum inanın. Temmuz'da yapılan duruşmada bu olay yerine yakın olan kebap evinin e, kamerasındaki e, kayıtları e, elde edilen görüntü kayıtlarını yollamıştı e, TÜBİTAK'a ve ekleme, çıkarma, kesme var mı yok mu diye. Yani güvenilirliğini ve içeriğinin tam denetimini istemişti. Bakın bu da ne kadar acı. Yani bu incelemelerin aslında hepsinin soruşturma evresinde tamamlanması gerekiyor. Ama biz bugün hala elimizde bir takım görüntü kırıntıları var ama bunun içinde bazı boşluklar da var. Acaba bu boşluklar niye olmuş kesilmiş mi yapıştırılmış mı müdahale var mı diye araştırmak durumunda kalıyoruz şimdi TÜBİTAK ne cevap verdi ya adli bir inceleme yapmış zaten dedi ki ve orada eee kopyaların oluşturulduğunu da söylemiş ama sizin bize yolladığınız eee materyalde eksiklik var. Siz önce bize bu kamera kayıtlarına ilişkin log kayıtlarını gönderin dedi. Yani burada bir acayip durum oldu. Aslında dosyada olduğunu zannettiğimiz şeyin eee TÜBİTAK'a gönderilmediğini anladık. Eee bugün bununla ilgili bir talep vardı. Eee bu talebe ilişkin mahkeme ne karar verdi? Mahkeme zaten eee Tekrar TÜBİTAK'a tü e gerekli belgelerin gönderilmesini eski kararı gereğince sağlamak zorunda. Bu konuda ne yapıldı bugünkü duruşmada? Şimdi sözünü ettiğiniz duruşma 14 Temmuz 2021 tarihli duruşma. Bu duruşmada katılan vekilleri olarak özellikle davadaki eksikliklerin giderilebilmesi ve soruşturmanın genişletilmesi. Yani kamuoyunun tefsit hakikat olarak bildiği konuda taleplerde bulunmuyor. Bu taleplerle ilgili olmak üzere de mahkeme 24 ayrı ara karar verdi. 24 ayrı ara kararının verilmesinden sonra, yani 14.07.2021 tarihinden sonra bugünkü duruşmaya gelindi. Bugünkü duruşmada, Özellikle gelen belgelere baktığımız zaman, dava dosyası içerisinde olan bazı dijital kayıtları tekrar incelediğimiz zaman, TÜBİTAK'ın atletik kurumunun verdiği cevapları birlikte değerlendirdiğimiz zaman, hiç, hiç de yazılan müzekerelere uygun cevaplar verilmediğini ya da bazı disklerin, bazı hard disklerdeki incelemelerin yapılmasının mümkün olmadığını, bazı kameralar, ka, kameralardaki görüntülere bakıldığı zaman maviye düştü ve bu görüntülerden bir sonuç çıkmadığını görmüş. Mahkeme bunları gördükten sonra örneğin TÜBİTAK bazı taleplerde bulunmuş. Ayrıca dönmüş örneğin adli tıp e, mahkemeden tekrar talepte bulunmuş. Bu kez. Adli emanette bulunan kayıtlara tekrar bakılmış, tekrar gönderilmiş. Kısacası herhangi bir sonuç alınması konusunda adım atmak dediğiniz zaman bir arpa boyu yol alınmamış durumda. Evet. Böyle bir böyle bir şey o yani yol alınamadığı için en azından bütün bunların hepsi açıktaya kavuşturulamadığından dolayı tekrar talepte bulun şimdi mahkeme tekrar karar verdi şimdi bir tekrar verilen kararda eksikliklerle ilgili olmak üzere tamamlanması için yeniden inceleme yapmasını ve yeniden yapılacak olan incelemeler bakımından da bu incelemelerdeki bizim yeni taleplerimizi dikkate almak sureti ile sorular soracak ekleme var mı çıkarma var mı ne zaman kesinti yapılmış Niçin bunlardan görüntü alamıyor gibi konularda teknik meseleleri halletmek gerekiyor. Şimdi bunları halletmeden e, en azından talep olduğu için en azından sonuç alması gerektiğinden dolayı delillerin bu kısmı ile ilgili olarak adım atmak mümkün olmuyor. Şimdi dedim iddianame'de 51 tane tanık var. 51 tanının ifadeleri özetlenmiş ama bu özetlemenin dışında. Ayrıca teşhiste bulunan tanıklar Ayrıca gizli tanıklar var. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman, yani gizli tanıkların konumlarını değerlendirdiğiniz zaman, bunların da mahkeme dinlenmesine karar vermiş. Şimdi mahkeme bunları dinlemeye karar verdiği andan itibaren 14 Temmuz'da duruşmaya çağırdı. 14 Temmuz'da bu tanıklar geldiler. Bir kısmı gizli tanık olduğu için, Örneğin tanık koruma kanununa göre dinlendiler. Yani kimlikleri belli değil, kim oldukları belli değil. Fakat tanıkları dinlediğiniz zaman gizli tanıklar bu duruşmaya tanık olarak niye çağrıldıklarını bilmiyorlar. Bir başka deyişle gizli tanıklardan alınmış olan, imzalanmış olan ifadelere baktığınız zaman tanıkların bundan haberleri yok. Ve kısacası... Örneğin mahkeme başkanı ısrarla sordu, Tahir Elçi'nin vurulması sırasında siz neredeydiniz? Ya da Tahir Elçi'nin vurulması sırasında, öldürülmesi sırasında kimin ateş ettiğini gördünüz mü? Verilen yanıtlar çok basit. Hayır biz görmedik ama o zaman çelişki var dedi. Yani ifadelerinizde bir çelişki var. Eski ifadelerini hatırlattı. Eski ifadelerini tekrar okudu. Şimdi ne diyorsunuz? Bak burada gördüm demişsiniz. Niçin o burada gördüm diyorsunuz da şimdi bizim huzurumuzda görmedim bu konuda bir bilgim yok diyorsunuz diye soruldu gizli tanıya. Bir başka... Adı belli olan bir tanık dinlendi. Deniz ataştı galiba e, adı. Evet. O tanık 14 Temmuz tarihinde dinlendi. O da aynı şekilde söyledi. Dedi ki ben niye çağrıldığımı bilmiyorum. İki, ayrıca da bununla ilgili olmak üzere benim herhangi bir bilgi ve görgüm yoktur dedi. Sonra bugün özellikle Diyarbakır'ın Bora Başkanı Nahit Bey tarafından yapılan bir açıklama var. Ağustos ayında yani 20 Ağustos tarihinde ona... Mektupla bildirmiş utanık. Göndermiş olduğu mektupta demiş ki bana bu konuda baskı yapıldı, bana bu konuda kötü davranıldı. Dolayısıyla hem kötü davranıldı hem baskı yapıldı. Bunlar benim gerçek ifadelerim değil bu konuyla ilgili olmak üzere beni tekrar mahkemeye çağırtırırsanız bunun beni ifadelerim olmadığını anlarsınız. Benim bana baskı yapılarak ifadem alındığını anlarsınız demiş. Şimdi Nahit Bey yani Diyarbakır Baro Başkanı gönderilmiş olan bu mektubu mahkemeye sundu. Mahkemeye bu mektubu sunarken de şöyle bir talebi oldu haklı olarak. Dedi ki. Delil yaratmaya çalışılmış, baskıyla e, tanıktan ifade alınmış, bunlar hukuka hikri elde edilmiş. O halde bunu gerçekleştiren e, şu savcı ismini vererek ve dilekçesini vererek görevini yerine getirmemiştir, görevini ihmal ettir ve bu konuda kusurludur. Ve siz mahkeme olarak biz size suç duyurusunda bulunuyoruz diye bir dilekçe vermek suretiyle vermiş olduğu dilekçeyle de suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme bunu kabul etmedi. Ama Nahit Bey'in bugün vermiş olduğu dilekçeye baktığınız zaman o dilekçe içeriğinde özellikle bir tanığın başına gelenlerin aslında kendi dramından hareketle neye imza attığını Nasıl bir ifade verdiğini, Tahir Elçinin öldürülmesini gördüm demiş olmasına rağmen görmemiş olmasını hep birlikte tanık olduk. Biz de böyle bir gerçeğe 14 Temmuz tarihinde tanık olduğumuz için bugünkü duruşmada özellikle Diyarbakır Bora Başkanı bu şekilde işlem yapan, soruşturma yürüten savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Tabii bunun çok önemli olmadığına karar verdiği için mahkeme bu suç duyurusu talebini örneğin reddetti. İşte bunlar tanıklar. İşte bunlar gizli tanıklar. İşte bunlar olay hakkında görgüsü ve bilgisi olmadıkları halde ifadelerine başvurulan, iddianamede ifadelere özetlenen ve mahkeme tarafından dinlenmesine karar verilen ve yine mahkeme tarafından Dinlenmesine vazgeçilen tanıklar. Kısacası baktığınız zaman sonuç alamayacağınız şekilde bir iddianame düzenlenmesi suretiyle dava açılmış şeklinde görülmesi, dava açıldı devam ediyor diye görülmesi hiç kimse bizi böyle bir davaya mahkum etmemesi gerekli olan ve hukuk anlamında da Tahir Elçi'nin hiçbir şekilde ayık olmadığı bir hukuk düzenidir. Böyle bakarsanız, böyle bir değerlendirme yaparsanız şöyle söylemekte de mümkün. Delilsiz bir ceza davasıyla karşı karşıyayız. Delilsiz bir ceza davasında Eskiden olmuş bitmiş olan olayları tekrar dijital deliller olarak, tekrar tanıkların dinlenmesi olarak, tekrar bütün eksiklerin giderilmesi olarak işlem yapmaya başladığımız andan itibaren nafile bir görünüm kazanıyor. Ne yapılabilir? Beş yılda tamamlanmış olan bir soruşturma, beş yıl sonra tekrar sanki bir yeni soruşturma başlamış gibi devam eden bir ceza davası, o halde bu kavram. Bundan böyle mahkemelerin meselesi değil kamuoyu vicdanının bir meselesidir. Tahir Elçi'nin davası devam etmektedir. Ama bundan sonra Tahir Elçi'nin ceza davası kamuoyunun vicdanına mal olmuş bir ceza davası olarak görülecektir. O yüzden sorun... Bir ceza davasının sonuçlanması değil, tam aksine devam eden bir ceza davasında ortaya çıkan cezasızlık nedeniyle kamuoyu vicdanında öldürülmüş bir var başkanı ile ilgili hukukun çaresizliğini sergilenmekten ibarettir. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Evet efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ya Bir ederim. konuda daha sorum olacak. Demin o kısma evet. hızlı geçtik. Şimdi hepimiz biliyoruz demin sözünü etmiştik. da Beş'te kuralları var. Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararları var. Savcılardan beklenen gerçeğe sadık olmaları ve tarafsız davranmaları. Şimdi Diyarbakır Barı Başkanı'nın bugün yaptığı suç duyurusunda aslında savcı itham ediliyor ve savcının yalanıkları yönlendirdiği e, ileri sürülüyor ve e, bu bilgi kapsamında da e, zor kullanılarak kişinin özgür iradesi bozularak e, suçun e, örgüte yüklenmesine yönelik bir yönlendirme olduğu iddia ediliyor. Bu çok vahim bir e, bu çok vahim bir e, suçlama. E, hepimiz biliyoruz ki e, ceza muhakemesi iradeyi belirlerken Özgür olanıyla ilgilenir. Yani irade özgür olmalıdır. İster şüpheli sanık tarafından verilsin, ister tanık tarafından. Savcıların görevi de e, tanıkların e, gerçeğe uygun beyanda bulunup bulunmadığını denetlemek. Bunun içine e, gereksiz yere müdahale etmesi değil. Ve hem anayasa gereği hem de ceza muhakemesi gereği yasak sorgu yöntemleri belirlenmiş ve bu sayılan yöntemlerin hepsi yasak sorgu yöntemleri. O yüzden mahkemenin e, bu konuda e, bizi herhalde bağımsız e, kıldığını yine anlıyorum. Yani siz suçlusunu bulmakta muhtarsınız mı dedi yoksa sadece red mi etti? Çünkü mahkemenin bunu yapmaması e, Türkan Elçinin ve e, diğer katılanların e, bu konuda kendiliğinden adli makamlara başvurmayacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda bir eğilim belirlemesi var mı? Başvuracaktır sanıyorum. Yani duyurusu. Şöyle ifade edeyim. Tabii ki duruşmada bütün bunlar anlatıldı. Bu mektup örnekleri dava dosyasına da verildi. Çok net ifade edildi. Çok net anlatıldı. Ve bu gerekli görülmediğinden dolayı da suç duyurusu talibi reddedildi. Ama bu hukuken sizin Ayrıca bir suç duyurusunda bulunmayacağınız anlamına gelmiyor. Ya da savcılar hakkında bir şikayette bulunmayacağınız anlamına gelmiyor. Veya savcıları PESK'ya şikayet etmek, hakimler, savcılar buna şikayet etmek konusunda önünüzde herhangi bir engel yok. Yani bu yapılabilir, bu başvuru gerçekleşebilir bu başvuru gerçekleştiği andan itibaren mahkemenin bugün karar vermemiş olması bunu yapmaya da engel değil. Sonuç almayı beklersiniz. Anlattıklarınız doğru. Bakanlar Komitesi kararlarından tutun da bizdeki ceza mahkemesi kanunu ya da e, bu anlamdaki kanuni mevzuata baktığınız andan itibaren herhangi bir kişi görevini ihmal ediyorsa ve bu sizin gözünüzün önünde meydana geliyorsa... Tanıkların anlatımının arasındaki çelişkileri siz söyleyipsek biz kaydıyla örneğin kayda geçiriyorsanız bir başka işte tutanağa geçiriyorsanız tanık olduğunuz hukuka aykırılık konusunda gereğini yaparsınız. Yani herhangi bir şekilde talepte bulunmaya dahi gerek yoktur ama hem gereği yerine getirilmeyen bir hukuk düzeninden bahsediyorum hem de bizim bu anlamdaki şikayet hakkımızın engellenemeyeceğini, sonuçta suç duyurusunda da bulunacağımızı ayrıca bilginize sunuyorum. Çünkü Katınlar Vekili olarak bu anlamda hukuksuz bir ortam yaratan ve asıl ceza muhakemesinin göstermiş olduğu bir iddianamenin düzenlenmesi, davanın açılması, hangi delillerle açılması gerektiği somut deliller gibi kitabi anlatımların İçerisinde sonuç alıcı, hukuk yoluyla sonuç almak için mücadele edici bir yaklaşımda biz katılanlar vekili olarak zaten uzaklaşmış değiliz. Tam aksine umudumuzu da yitirmiş durumda değiliz. Ama en azından içinde bulunduğumuz durumu... Kamuoyunun bilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Kamuoyunun bilebilmesi için de en azından duruşmada anlattıklarımızı, duruşmada söylediklerimizi belki çeşitli ortamlarda tekrar tekrar anlatmak zorundayız. Kısacası inatla anlatmak zorundayız. Onun için biz tekrar suç duyurusunda bulunacağız, tekrar talepte bulunacağız suç duyurusu ve taleplerimizi yaptığımız andan itibaren de bununla ilgili çalışmalarımızı yine sürdüreceğiz. Çünkü dava devam ediyor. Biz de inatla bu davaya devam edeceğiz. Efendim, benim bir son kalan birkaç dakika içinde bir sorum daha olacak. Evet. Şimdi bugün bir isteğimiz daha vardı aslında katılan vekilleri olarak çünkü soruşturmayı sürdürmeye çalışırız dava içinde. Şimdi soruşturma dosyasına baktığımızda 8 Ocak 2016 yani hemen sonra evet. bir ay sonra ve 27 Ocak 2016'da iki tane ihbar mektubu girdiğini görüyoruz. dosyaya. Evet. Bu ihbarlar da Tahir'in Ölümüne neden olan iki militanın sokağa girişi öncesinde iki militanın e, iki polis memurunu öldürmesi olayıyla ilgili e, neyi anlıyoruz e, dosyagram bilgilerden? Aslında bu e, örgüt olduğu iddia edilen iki kişi hakkında e, mahkemeler tarafından verilmiş önleme tırnak içinde yani henüz bir suç işlendiği bilinmiyor ya da suç işlenmiş. Olsa bile süre giden bir örgüt çalışması var. Örgütün çökerçilmesi için bilgi toplamak amacıyla mahkemelerin daha soruşturma başlatmadan e, gizli olarak verdiği bir dinleme kararı var. Ve anlıyoruz ki bu iki militan aslında... Dinleniyor ve izleniyor. Haklarında böyle bir denetim süreci var. Bu suç öncesi bir çalışma ve onların telefonlarındaki konuşmaların da ayırdığında bu süreci izleyen ve denetleyen adli görevliler ve bu operasyonla ilgili bilgisi olan yani operasyonun nasıl yürütüldüğü öncesi devamı ve sonrasıyla ilgili bilgisi olan iki kişi ihbarda bulunmuyor. Ve ilginç olan şey şu bu ihbarcıların isimleri belli hangi e-mail adreslerini e kullandıkları belli. Yani şunu söylemek istiyorum. İhbarı kim değerlendirir? Soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı değerlendirir. Cumhuriyet Savcısı bir ihbarı ne zaman ciddiye alır? Altında imza var mı? Muhbir güvenilir mi? İhbarda ayrıntı var mı? İhbarın somut delillerle desteklenmesi ihtimali var mı diye bakar ve ne yapması gerekir? Bu ihbarı absürt bir şeyse soruşturma dışına atması lazım ama absürt değilse ...maddi gerçeği araştırma yükümü ödevi çerçevesinde zorunlu olarak... İhbarla ilgili gerekli araştırma yapması ve ihbarcıların en azından ifadesini alması e, gerekmez mi? Biz bunu gündeme getirmiştik ve e, bu e, iki milletandan bir tanesi firari, bir tanesi öldürülmüş. Bu öldürüldüğü iddia edilen kişiyle ilgili gizli dinleme yapan kamu görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi isteminde bulunmuştu. E, katılan vekilleri bu konuda ne karar verildi, nasıl bir değerlendirme yapıldı, ne söylemek istersiniz efendim? Reddine, efendim. <gülüyor> gerekçe nedir? Gizlilik mi? Herhangi bir gerekçe yok efendim. Evet, çünkü şunu hatırlıyorum ben. E Anlatabildim mi? Yani siz şimdi hitabi evet. olarak, hukuki olarak, hukukun işe yaradığından bahisle, kanunu açıp baktığınız zaman böyle olması gerektiği konusunda fevkalade güzel bilgiler veriyorsunuz. Bunu arkadaşlarımız uzun diye anlattılar. Mahkemenin kararını söyleyeyim. Bu talebin reddine. O kadar. Gerekçe göstermedin mi efendim? Ha, ne gerekçesi göstersin? Böyle böyle böyle böyle talepte bulmuş olmalarına rağmen talebin reddine. Yani istihbarat çalışması gizlidir. Bu çalışmalar içinde edilen <gülüyor> bilgiler <ilgiler>, delil olarak kurulmaz <gülüyor> bir şekilde teknik efendim, bir cevap verebilirler. Anlı, anlıyorum. Siz yani öyle, cevap, öyle bir cevap bekliyorsunuz. 18-12 2019 yazı zaten bununla ilgili. Hatırlayın, PVSK 7'den de bahsetmek suretiyle bunların tanıklar için değil, sanıklar için geçerli olduğundan bahiste, tanık dinlenme taleplerinin mümkün olamayacağı gibi istihbari dinlemelerinde gönderilemeyeceği konusunda yazı gönderilmişti. Ya Şimdi kriminalite müdürlüğü değil mi? Terörle mücadele şube müdürlüğü cevap vermiş böyle. Hı hı. Evet, aynen öyle. İstihbar Hatta, evet. Hı hı. Neyse, yani e, hatırlarsanız e, orada. Mahsun Korkmaz diyor. Mahzun güven olacak. Yani kısacası evet. Okmaz'ı 2019 yılında söylemişler. Şimdi kim söylemiş? Diyarbakır <gülüyor> Emniyet Genel müdürlüğü Yani Diyarbakır Valiliği. Şimdi siz Hı -hı. bu konuda takipte Diyorsunuz ki bu kişilerin bilgisi vardır. Dinleyelim bir şey aydınlansın. Mahkemede diyor ki bu talebi reddettim. Buyurun. Evet. evet Ve siz bir, ikinci soruyu soruyorsunuz. gerekçesine Hı hı. Gerekçe göstermesi gerektiği her ara karar gerekçeli olmasından bahisse bunu söylüyorsunuz. Göstermiyor efendim. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani içinde bulunduğumuz durum bu. Hukuk evet. işe yaramıyor. Evet. Çünkü bu olayda sadece sevgili Tahir yaşamını yitirmedi. Kamu görevlileri de yaşamını yitirdi. O operasyonda görevli olanlar. Ve ne deniyordu? TCK 279'a göre kamu görevlisi soruşturmayı ya da konuşturmayı gerektiren bir suçun işleneceğine ya da önlenebileceğine ilişkin bir görevde varsa ilişkin bilgi edindiğinde bunu ihbar etmekle hükümlü. Dolayısıyla soruşturmaların, istihbari çalışmaların gizli oluşu, acaba kımı görevlilerinin ihbarda bulunması hükümünü ortadan kaldırıyor mu ya da böyle bir olayda tanıklık yapmalarını engelliyor mu gibi ciddi bir hukuki tartışma var ama e, bu sadece teorik bir ciddiyetlerde. Uygulamada buna ilişkin bir ciddi yaklaşım, samimi adil bir tutum göremiyoruz. Bugün de e, belki bizi sevindirecek ...umut ışığı olacak bir karar çıkar e, zanlıyla iyimser bir beklenti içindeydim ben. Sanırım öyle bir karşılığı olmadı beklentimin. Üzgünüm, üzülebilirsiniz. Böyle bir beklentinin karşılığı yok. Peki efendim, o zaman e, bugünkü program bakımından e, bütün bu e, zor tabloya rağmen... ...bir yıl umutsuzluk e, yaşamamıza yol açan... E, somut nedenlere rağmen bize ne söylemek istersiniz? Türkiye'de hukuk yapmaya. Yine, yine de umudu kimse umudunu yitirmesin kimse hukuktan umudunu kesmesin. Her şey hukuk yoluyla çözümlenir ve hukuk yoluyla da mutlaka ve mutlaka çaresi bulur. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelderim, gelderim, gelderim, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.